Nevruz, nevruz. Bugün hala Nevruz kutluyorlar mı? Bahar Bakın ne kadar yıl geçti biz bile bilmiyoruz. Belki hesaplayanlar. Ama bugün hala bu bayramı ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Bunlar kafirlerin, müşriklerin bayramlarıdır. Ama şeytan hiçbir zaman ağını ne yapmamış bırakmamış. Fakat öyle bir ortamda dahi bir Müslümana örnek olacak bir ailenin yaşantısı nedir? Var.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 Eğer hakikaten karşıdakine bir şey anlatmak istiyorsan İbrahim gibi ateşe gideceğini dahi bilsem hakkını yapacaksın, haykıracaksın ve bunu anlatacaksın. Evet. Ve tevhid inancına sahip olarak Allah'a itaat için kıyametti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'la alakalı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 Beni aydınlığa çıkaracak bu, yol gösterecek bu. Hayran hayran Rabbına bakarken ay çıkıyor, güne e, yıldız sönük kalıyor ve birçok yeri artınca galah zara Rabbidir. İşte bu benim Rabbimdir. Diyor. Ona da hayran hayran bakarken güneş doğmaya başlıyor, karanlık gidiyor, aydınlık her şey ihate edince galah zara Rabbidir.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 Hasbelkader insanlar evleniyor, bir bakıyorsun kadın şuurlanıyor, erkekte bir şey yok. Erkek şuurlanıyor, kadında bir şey yok, yollar ne yapıyor? Ayrılıyor. Niye? Daha önce bu insanlarda aynı şey vardı, uyuşma. Aynı düşünce vardı, o düşünce gidip yerine akide alınca din, ayak uyduranmayanlar, ayak uyduran arasında artık neler oluyor? Takırdamalar başlıyor.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 Düşünün toranı geliyor, yerden Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hurma alıyor, ağzına atıyor. Çocuk mu Ne olduğunu bilmeyebilir Hemen parnak atıyor, çocuğu kusturuyor kaka kaka atıyor. Ne öğretmek istiyor? Hurma haram mı? Değil. Ama ehli beyte neydi? Sadaka haramdı. Sadece hediye el aldı. Oradaki düşen hurmanın ise sadakadan mı, hediyem olduğu neydi?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 Demin tefaratına girdiğim için tekrar girmiyorum. Dikkat ederseniz İsmail'in babacığım el ve ayaklarımı bağla demesi dahi çok önemli. Cidden önemli. Babasının itaatkâr olmamasından korkuyor. Şimdi düşünün baba itaatkâr olmazsa evlatı da etkileme yoluna gidecek mi? Gidecek. Azeri kim uyardı? İbrahim. Nasıl uyardı?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 Ben iki kurbanlığın oğluyum ve atam İbrahim'in duasıyım. Ta İbrahim nerede dua etti? Allah Resulü tam o zaman doğdu. Biliyorsunuz İbrahim'den sonra nesil iki taraftan gidiyor peygamberler. Birisi İshak'tan İsrail oğulları dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar. Biri de İsmail'den giriyor. Peygamberimize kadar hiçbir peygamber yok. Arada. Birçok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 allah Teala'nın yüce sözlerine sığınırım duasını okurdu. Bu aynı zamanda İbrahim diyordu, oğul İsmail ve İshak'a bu duaları yapardı. Diyor. Ben de sizlere ne yapıyorum? Bunu yapıyorum diyerek asabınıza da öğretirdim. Yine bu ailenin modelliklerinden bir tanesine baktığımızda muhacir bir aileydi. Hani demin ayette dedik ya yerlerinizi sevdiğiniz şeyler sizi Allah'a ve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 ve onun gibi yaşasınlar. Hiç unutulmaması ve ihmal edilmemesi için de bu ideal ve model aileyi dilleriyle anmasını ibadet. Bizlere ne yaptı? kız Allah temize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu anlattıklarımızla e, yaşayan, örnek alan sanmı kullardan eylesin. Daha anlatılacak çok şeyler var ama bir ders, bir saatte ancak bu kadar sonra. Allah doğrular Allah'tan asallarsa kiz bizim kendi nefsimizdendir Allah'tan kuvveti suani Allahumme sedi ve eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etövel. Elhamdülillahi rabbil